Niye cevap veririm? Şimdi bu bu şahsın bizi dinlemediği belli yani. Çünkü bizi <gülüyor> ama dinlemek zorunda da değil elbette. Yani konuşmalarımızdan sadece bir tanesini duymuş da diğerlerini duymamışsa normal bu soruyu soracak tabii. Çünkü geleneksel yapıda iki tane Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme o sünneti vahiyedilmiştir. Ona vahiy gayri metluv derler. Yani Resulullah dinle ilgili yaptığı konuşmalarda ki bu şahsın söylediğine göre dinle değil diğer konularla da giriyor devresi devreye. İşte derler yani şeyi delil getirirler biliyorsunuz. Necim suresinin 6. ayet miydi? 3. ayetini delil getirirler. Ve mayyam tikunil hawa ilhu illa wahyun yuha Resulullah kendi hevasından konuşmaz, yaptığı konuşma kendisi yaptığı vahiydir derler. Peki tamam, devamında ne diyor? ''Allemehu şedidul kuvvah'' Bunu ona, o güçlü olan Cebrail öğretmiştir. Şimdi Resulullah'a ''vahiy gayrimetluv'' gelir diyenlerin hiç birisi bunu Cebrail getirir demez. Onu demiyorsanız bu ayet size delil olmaz bir kere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 O şey de tabii bu arkadaşımız dinlememiş bizim dersimizi. Enfa ee, Enfal suresinin 7. ayetinde levla kitabu minallahi sebaka yok o değil. Ve e, ve idi'a'idukumullah ihtat ta'ifeteyn enha lekum ve tuwaddunu ghayra zati shawkati tekun lekum. Ve yuridu <gülüyor> Ve yuridullah en, en yu hiqqa'l bi ve yaktada Kafirin. <gülüyor>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 Cenab-ı Hakk'ın bir zafer vereceğini öğreniyorlar. Bunlar için çok büyük bir umuttur değil mi? Ondan sonra neydi? Yansur'u Yansur'u men yeşşâ, Cenab-ı Hak tercih ettiğine yardım eder. Tamam neydi? <gülüyor> <gülüyor> ve huvel azizurrahîm, o güçlüdür ve merhametlidir. <gülüyor> Vaadallah La yuklufillâhu ve ade Bu Allah'ın vaadidir, diyor. Gördünüz mü? Allah vaadinden hulfetmez.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 Kuzey'den gelecek haberleri. Ne zaman ki şey, Ebu Süfyan kervanıyla Suriye'deyken duydu ki, Rumlarla Persler savaş yapacakmış. Sonucunu biliyor muydu Ebu Süfyan? Biliyor sonucu. Mekke'de inmiş ayetler. O gün Müslümanlara zafer verilecek. Bak o vaden Ebu Süfyan da haberi var. Onu bildiği için <gülüyor>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 Kervan takip için çıkan Müslümanlar Allah bir, bir şey verecek biliyorlar. Bir bakıyorlar ki "İd entum bil udveti dünya siz vadinin alt tarafındaydınız. Wahum bil udvesil kusfa onlar da üst taraftaydı Mekke ordusu. Varraku vasfele minkum kervan sizin biraz aşağıınızdaydı ve etteva ettum lekteleftun fil <gülüyor>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 ve idi aydekumullah hani Allah vaat ediyordu, vaat etmişti daha önce. ya. tayfeti ile ne halakum bunlardan birisi sizin. Ve tevaddunne gayret şevketiniz bulunu lekum İstiyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun. Zaten kervan için çıkmıştınız Mekke'den, şeyden Medine'den. Onun için savaş için çıkmamışlardı. Yalın kılıç çıkmışlardı. Kervan ne ki 40 kişilik bir şey e, koruması var o kadar. Ama Mekke'den koskoca bir ordu çıkmış gelmiş. Daha bir buçuk sene evvel oradan kaçıp geldiğiniz bir Mekken'in ordusuyla orduyla gelmeyi kim gözü alabilir? <gülüyor> Bak, siz istiyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun. Allah ne istiyordu? Beyrul Allahu en yihqa alhaqa bi kelmati ve aqt adabri el Allah da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 Önceden bir kitap yani ben size o Kur'an'da bir söz vermiştim ya bu olmasaydı diyor Mekke'de verdiğim söz. İşte o Rum Suresi lemessekum fima khaztum azabını azim. O aldığınız esirlerden dolayısıyla büyük bir azaptı. Burada buradan galip değil mağlup gidecektiniz diyor Allahü Teala. Tamam mı? Yani Müslümanlar zaferi kazandı ama imtihanı kaybettiler. İmkanı kazanması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin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 ne diyor Allahü Teala burada? Üç, 559. sayfa, üçüncü ayet. Ve اَسَرَا النَّب۪يُ لَا بَعْضِ اَزْوَاجِي هَد۪يهَةً Orasıydı değil mi? Allah, şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Nebi'si eşlerinden birine bir söz, gizlice bir şey söyledi. فَلَمَّ مَنَبَّ اَتْ بِهِ Yani birisine sırrını vermiş, o da bunu tutmuş, başkasına söylemiş, eşlerinden birisi. وَعَذَهَرَهُ اللّٰهُ Allah da Rasulünü buna mazhar etti, yani Rasulullah da öğrendi bunu. Eşinin birisine söylediğine dair. ba'dahu ve aradabat. Söylediklerinin bir kısmını ona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 Meryem valide'mize şimdi bunlar rasul mu? <gülüyor> <gülüyor> Ev mi vara ya da perde arkasından bir rüya görebilirsiniz. Başka bir şey olabilir. Hepimiz hepimizde olur bu tür şeyler. Ev yursile ile rasul enfeyuhiye bildi ma iş ya da rasul gönderir. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu Kur'an-ı Kerim rasulle gelmiştir. Peki, o da Kur'an'ın bir ayeti. Kur'an'ın bir ayeti de, şey de Kur'an'ın bir ayeti, Musa Aleyhisselam'ın annesinin durumu da, Meryem Validemize bir Kur'an'ın bir ayeti. Ama gelen vahilerde, eğer gelen Rasul, bunu falancaya tebliğ et diyorsa, o Risalet gereği olan bir şeydir. Ama burada da bu olayı Cenab-ı Hak bize anlatıyor, bunda meseleyi öğrenmemizi sağlıyor. Bunlara bakarak bir vahir gayri metduva hükmedilemez.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 tebliğ de olabilir. Ne bir rasuldur, ama sadece nebi olduğu zaman kendi yorumu söz konusu olabilir. Bak lime tu harrimu ma halallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığını niye haram kılıyorsun? Bak helal haram görüyor musunuz? E peki vahiy gayri varsa Allah böyle bir şey der mi? Allah haram kıldıracak ondan sonra niye haram kılıyorsun diyecek öyle mi?